Açık Mimarlık'tan herkese merhabalar. Emre Gündoğdu ben. Herkes için mimarlık olarak her ayın 3. Perşembesi yaptığımız programlardan biriyle daha beraberiz. Bugün Urban Cup konuğumuz Alp Arısoy ve Onur Atay'la konuşacağız. Aslında deprem öncesinde Urban Kupla neler yaptıklarını, nasıl bir oluşum olduklarını konuşmak istiyorduk zaten. Şimdi yine belki onlardan konuşacağız ama bu deprem gündemiyle de beraber Urban Kupun neler yaptığını kendilerinden dinleyeceğiz. Böyle sırayla sözü önce Alp'e vereyim sonra Onur'a hem kendinize hem de Urban Kupu tanıtarak başlamak ister misiniz? Merhaba. Ee, biz aslında bağımsız çalışan Kentsel ölçekte bağımsız çalışan uzmanları bir araya getiren bir e, profesyonel ağ e, olarak çalışıyoruz. Bir kooperatif birlikteliyiz. ve bu akademiden yerel yönetimlerden, işte özel sektör deneyiminden, sivil toplumdan daha çok gelen ve e, farklı ölçeklerde kentsel alakalı kafa yoran e, uzmanların bir araya gelerek sosyal kaynaklarını birleştirdiği bir oluşumuz. Yani İçinde yaşadığımız dönemde dayanışma kültürüyle ve birbirimizin portfolyolarımızı, uzmanlıklarımızı ve networklerimizi birleştirerek nasıl bir şekilde profesyonel hayatın içinde yer alabiliriz sorunuyla ortaya çıktık. Alpin dedinek yapmam gerekirse aslında mimarlık, mimarlık planlama sektörü ya da kent üzerinde düşünen ve üreten hemen hemen herkesin yollarının kesişebileceği bir arayüz yaratmaya çalıştık. Zaten hali hazırda işlerde ya da işte farklı işlerde, farklı ortamlarda, farklı platformlarda başka şekilde yollarımız kesişirken aslında bunları belki de bir organizasyonel bir çatı altında biraz da kendi etiğini oluşturabilecek bir örgütlülük içerisinde kurgulamayı düşündük. Urban Co. fikri biraz buradan çıktı. Hani ne dernek ne şirket galiba kooperatif bunun doğru yöntemi gibi bir e, yol tercih ettik diyebilirim. Şu ana kadar da bu yoldan çok da pişman olmadık galiba. Ne kadar zaman oldu? Yani Aslında e, biz pandemi çocuğuyuz. <gülüyor> pandemi tam başladığı zaman bir araya e, ilk geldik. E, o yüzden pandemi dönemlerinde çok aktif değildik. Pandemi sonrasında daha aktif hale geldik. Ama tabi yani olurunda dediği gibi yıllardır bir şekilde gayri resmi olarak bir arada çalışıyoruz. Yani içinde bulunduğumuz bizim jenerasyonumuzun temel sıkıntısı şu: bir arada bir şey yapmak istiyoruz ama kendi bireysel çalışma alanımızı da korumak istiyoruz. O yüzden kooperatif birlikteliği bizim için o yüzden iyi. Yani proje alanlarında bir araya geliyoruz, bir arada gruplanıyoruz. Herkes kendi projesinin inisiyatifini alabiliyor. Ama çok geniş bir networking parçasıyız. Ortak bir portföyü kullanıyoruz. Ortak bir network'ü kullanıyoruz. Aslında yani belki vardır yani ben ben o kadar bilmiyorum da alışa geldiğimiz kooperatiflerden bir tık da daha farklı senin dedin ortak kullanmak onu değil mi? Yani Hem de bireysel olabilmek. Evet kooperatif eninde sonunda bütün bunların bir mevzuata uydurulması gerekiyor. Bu modeli mevzuatta en iyi uyan hmm. e, model kooperatif modeli. Yani hani çünkü biz e, yani şirket sermayesi biriktirmek istemiyoruz. E, herkes hakkı e, adaletli bir şekilde emeğinin karşılığını alsın hmm. istiyoruz. Ama şeyde sonuçta keramacı amacı bütmeyen bir örgüt değiliz. Herkesin sadece şirketin değil insanların emeğinin karşılığını kazanabileceği, daha hakkaniyetli yeni bir model nasıl olabilir diye çalışıyoruz. O yüzden sivil toplum dernek gibi de değil, şirket gibi de değil. Ortasında ve böyle bölünebilen, parçalanabilen çok aktörlü bir sistem en iyi kooperatife uyuyordu. Hani yurt dışında daha iyi uyan Avrupa Birliği'nde işte sosyal şirketler var. Onların modelleri hmm. birazcık da ama bizim mevzuatımızda yok. Hmm. Kooperatif o yüzden. Evet. Bir de belki de ilk olarak şunu söyleyebiliriz. Hani şimdi yani büyük şehirde aktifiz. Her ne kadar Türkiye'nin tamamında farklı yerlerde farklı bölgelerde aktif olmaya çalışsak ve aktif olsak da. E, şöyle bir durum da var. İşte büyük şehirde özellikle de başka bir şehirden geldikten sonra büyük şehirde var olmak... ...örgütlenmek, teşkilatlanmak... ...birleriyle beraber çalışmak... ...bunlar çok... ...özellikle bizim sektör diyebileceğim tırnak içinde... ...alan da çok da aslında kolay değil... ...o anlamda aslında... Biraz daha böyle hani insanları ağırlayabilecek, profesyonelleri ağırlayabilecek, örgütleyebilecek bir e, platform yaratmak o anlamda çok önemliydi bizim için de. Çünkü o dertleri biz de yaşadık. E, nereden nasıl başlayacağımızı bilmeden, nasıl insanlarla birlikte bir şeyler üretebileceğimizi düşünemeden, kurgulayamadan e, çok şey denedik, çok şey de yanıldık kendi adıma bunu söyleyebilirim. Ama günün sonunda baktığımızda hani eğer bizim geçtiğimiz yollardan gerçek insanlara biraz daha böyle bir kısa yol yaratabildiysek ne mutlu. Evet, aslında şey gibi yani şehirde insan da çok belki mesele de çok ama şehirde çatışmalı bir ortam böyle ortaklaşma meselelerinde daha zor bir ortam diye bunu dediğini düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Aslında kesinlikle böyle. Ee, tam anlamıyla hani şehirde aynı okulda okumadığını sürece profesyonel hayatta insanların birbiriyle yollarını kesmiş, kesişmesi çok da kolay olmuyor aslında. Belki ortak işlerde bunlar olabiliyor. İşte meslek odasında vesairede belki de gerçekleşebiliyor. Dernek ortamlarında gerçekleşebiliyor ama profesyonel anlamda e, beraber bir şey yapma. İşte ko üretme diyebileceğimiz, ortak üretim diyebileceğimiz alanları e, görebilme, kurgulayabilme, tespit edebilme o kadar da kolay değil. E, Koptu aslında biraz bunun ürünü diyebiliriz. Yani düşünecek olursak aslında hele hele özellikle kentsel ölçekte e, mesleğin gittiği yer orası olmalı. Yani bugün marifet e, iyi kentler tasarlamak değil o kentleri tasarlayacak örgütlenmeyi kurmak. O yüzden biz hep e, köprü tasarlayan mimarlarız diyoruz. Yani sosyal köprülerden bahsediyorum. Köprüler tasarlamaya yani çalışıyoruz bir şekilde esas tasarım o sürecin ve aktörlerin doğru zeminlerde doğru bir örgütlenme içinde bir araya getirilmesi. biraz kafa yorduğumuz şeyler de bu örgütlenme modelleri. Evet. E Dediğim gibi belki başka bir zamanda olsa biraz daha işlerinizi deşerdik. Aslında hala oradan yola çıkıp bir şeyler de söyleyebilirsiniz tabii ki. Ama biraz bu 6 Şubat depreminden sonra, depremlerinden sonra sizin yaptıklarınıza doğru belki senin de dediğin aslında bu kentlerin tasarlanmasına, köprü olmaya nasıl bir organizasyon olması gerekiyor bundan sonrasında dair bir kentte de değil, birçok kent, büyük kentlerde bir kısmı bunların. E, oradaki çalışmalarınıza dair bu geçtiğimiz hafta sonu bir atölyeniz de oldu e, oralardan yola çıkarak belki tartışmaya devam etmek iyi olur e, tabii yani deprem e, ilk olduğu zaman hatırlıyorsunuz yani herhalde hepimizin ortak olarak hissettiği şey yani bir şeyler yapmalıyız ama ne yapmalıyız sorusuyla e, bu masanın etrafında ilk oturduğumuz zaman yani bizlerin yapabileceği şeyler kısa vadede ne olabilir, orta vadede ne olabilir, uzun vadede. Kısa vadeden kastımız yani hemen şu anda insanların enkazların başında beklerken ihtiyaçları zaten biliyorsunuz kamuoyunda konuşuluyor da ihtiyaçların ne olduğu belli. Buna hemen bir şeyler yapılması gerekiyor. Uzun vadede ne yapılacağı da bugün e, toplumun gündemini bayağı meşgul eden konulardan bir tanesi e, tırnak içinde kentlerin yeniden inşa edilmesi e, uzun vadede elbette bir şeyler e, yeniden inşa edilecek ama bir de orta vade var yani bu geçiş süreci bu geçiş süreci esas kafa yorulması tam da bugün aslında yani olayın üstünden e, bir ayı geçtikten sonra bugün daha şiddetli bir şekilde konuşmamız gereken o geçiş süreci var. Böyle bir plan yapmıştık, kısa vadede soba yani. yaparak başladık, onu bahsetmek ister misin biraz bundan? Yani şöyle aslında, bölgedeki kısa vadede ihtiyaçlara yönelik hani şöyle bir baktığımızda, hani olayın şokunu biraz atlattıktan sonra şöyle bir baktığımızda ilk akla gelen şeyler barınma birimleri. Barınma birimlerine paralel şekilde gıda, hijyenik vesaire gibi hani ön, öncelikli ihtiyaçların sağlanması ve beraberinde gerçekten hani harfların sebebiyle ısınma. Burada hani nereden nereye ne şekilde dahil olabileceğimizi düşündük. Bunu yaparken de biraz aslında bunun bir açık kaynak bir iş olması. Bunun aslında sadece Urban Kop kapsamından ya da domeninden çıkmış değildi aslında. Türetilerek çoğaltılabilme ihtimali bizi heyecanlandıran şeydi. Bu anlamda da hem bölgede üretilebilecek hem bizim tarafta biraz da aslında buna dair bir örgütlük yaratıp belki de bir bağış modeliyle vesaire üretip bizim de üretimine dahil olabileceğimiz bir soba birimi üzerine... Ee, Küçük bir online çalıştay yaptık diyebilirim aslında. Biraz daha e, bu işe hakim, bu iş hakkında fikir verebilecek başka paydaşlarla sadece kooperatif bünyesinde değil Bu görüşmelerden sonra aslında bir prototip çıktı. Bu prototip denenmesi sağlandı. Akabinde de bunun seri üretimine ve bölgeye tedariğine geçildi. Yani biz bunun çok küçük bir tarafını tuttuk diyebilirim aslında. Esas mevzu aslında bunun çizimlerinin ve uygulama projesinin, e, kurulumunun daha doğrusu açık kaynak bir tasarım doküman olarak çevrim içi paylaşılmasıydı. Bence en değerli kısmı da buydu. Hı hı. Bir bakıma aslında Korpun genel, nasıl diyeyim dolaylı yoldan bir manifestosunda sunmuş oldu aslında. Hani beraber üretme ee, bir şeyleri çözme, beraber inşa etme, katılımcılık süreçleri vesaire ilerken aslında çok küçük bir örnek üzerinden biraz da kooperatif aslında manifestosunu ziplemiş olduk diyebilirim. Ve bütün bunlar bir haftalık bir süreçti. Yani evet. her şey çok hızlı bir şekilde yapılması gerekiyordu. Yani bütün bir haftanın içinde aslında... Ee, oradan da ilk geri dönüşler oldu. Yani geçmişte biz e, yani soba önemsediğimiz bir konu bizim. Yani deprem öncesinde de soba fikri üstüne çok konuştuğumuz çünkü... Böyle bir çalışmamız vardı zaten. Çalışmamız vardı şey olarak da yani e, kımsal mekanda etkileşimi ortaya çıkartan bir şey. Yani açık mekanda bir fırının etrafında bir araya gelmek, bir sobanın etrafında bir araya gelmek. Özellikle... E, Dayanışma mekanda nasıl sağlanır sorusunun cevabını verecek anahtar şeylerden bir tanesi. Bir ateşin etrafında toplanmak bana. Şimdi ben burada tabii hani bunun arkasında güzel bir hikaye var ama, ama deprem sürecinde bu hikayenin e, arka planda kalıyordu. Ama bizim bu hikaye üstünde çalıştığımız bir bienal işi vardı. E, aslında şey, Beyrutlu bir e, ekibin e, tasarımının burada uygulanması. Onlar da o sürece dahil oldular. Kendi tasarımlarını açık kaynak haline getirdiler. Onlar da e, lazer kesimle kesilip çok hızlı bir şekilde kurulabilen yani böyle bir taşla ya da çekiçle bile kurabildiğiniz basit bir soba modelleri var. E, birazcık e, yani bir hikayeden çıkmış bir şey bir afet anında acil e, durumda açık alanda verimli çalışacak, ucuza üretilecek sobaya dönüştü. Güzel. E, sonra da biraz daha geçici e, konulara. Geçmiş olduk. Evet yani bizim e, e, en istediğimiz konu e, geçici barınma üniteleri. Şimdi e, bu hafta sonunda e, birlikte tartışma imkanı bulduk. Geçicilik kavramı çok e, şey bir kavram. Yani şimdi geçici e, bir süreliğine çadırda kalmak da geçici bir durum. Ama düzce depreminden sonra... E, 9 yıla kadar 10 yıla kadar geçici barınma alanlarında e, kalan e, yaşayan insanlar oldu. Şimdi e, burada aslında hem mekansal hem toplumsal hem kültürel hem ekonomik bir onarım süreci var. Ve bu onarım süreci ne ne kadar süreceğini bilmiyoruz ve bir şeyleri tekrardan inşa edeceğiz. Ben burada yine e, kentleri yeniden inşa etmekten bahsetmiyorum sadece yani komünitelerin tekrar inşa edilmesi, villenin in yeniden inşa edilmesi. Bu e, bu süreç içinde geçicilik durumu ve geçici barınma alanları çok önemli. Bunlar e, iyi yaşam alanları sağlaması gerekiyor yani hani bir topluluğu içinde barındırması gerekiyor çünkü depremden sonra gördük yani. E, hayatta tutan sistem e, dayanışma kültürüydü. O dayanışma kültürünün e, yaşardığı yer komünite, komünitenin hayatta tutulması gerekiyor. Elbette şimdi e, kısa vadeden bahsetmiyoruz artık orta vadeden. Kısa vadede kuru bir yerde oturup e, kafanızı sokacak bir yere sahip olmak e, soğuftan korumak bunlar ama bunların bir nokta sonrasında o komünitelerin nasıl var olacağının konuşulması gerekiyor. İyi yaşam olanaklarının, servislere erişimin, burada çocukluğunu geçiren insanlar var. O yüzden birazcık geçici barınmaya, kafa yormaya başladık. Albin dediğini bek yapmam gerekirse aslında, şimdi çok... ...çok dramatik bir şey yaşandı... ...hala da yaşıyoruz süreçten çok daha uzun sürecek aslında... ...sadece depremden değil bir afetin... ...sürecini yaşıyoruz aslında... ...afet sırası ve sonrası diye... ...bir bakıma aslında bizim sektör diyebileceğim kendi alanında çalışanlar için aslında bir wake up call, Bir uyandırma çağrısı da oldu bence bu durum. Yani herkesin aslında durup dönüp kendisine baktığı kentleri biz inşa ediyoruz. Biz yapıyoruz. Bunun fikirlerini biz üretiyoruz. Ya da en azından meslektaşlarımız ya da beraber birlikte dirsek çürüttüğümüz sıralarda, okullarda dirsek çürüttüğümüz insanlar bunları üretiyor ve bunları tasarlıyor. Şimdi aslında bu bizim alanımız ama bugüne kadar belki de hani dönüşüm projeleri haricinde hemen hemen hiçbir zaman Kentin üretiminde bu kadar da aktif olduğunu mimarlar çok da fark etmiyordu. Hatta çok mekanikleşmiş dediği bile diyebiliriz. Belki de bu işte afet durumu o mekanikliği kırdı ve aslında kentlerin kurulumunun sadece mekan üretmekten değil, yaşam üretmek ya da o yaşamın parçalarını tasarlamak, örgütlülüğü sağlamak, komüniteleşmeyi, kitleleşmeyi sağlamak, kültürü korumak ve kültürü sürdürebilmek gibi farklı mevhumlara bölündüğünü aslında Bence biraz mesleki olarak yeniden anlıyoruz. Bu anlamda da önümüzde öğrenecek çok yeni şeyler. Daha doğrusu yeniden öğrenmemiz gereken başlıklar çıkıyor. Unuttuğumuz ve yeniden aslında hatırlamamız gereken başlıklar çıkıyor gibi geliyor bana. Ben de şey gibi bu öğrenmeyi e, tam da demin de Alp'in dediği Hemen böyle acilde herkes de böyle bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Sonra böyle geçiciliği sanki biraz unutup hemen o kalıcıya atladık gibi. Evet. Mimarlık alanında da sanki bu riskler Kesinlikle. çok e, bağıra bağıra var bağır gibi de ortamda diyeceğim. Hani e, bazı şeyler hepimiz duyuyoruz ediyoruz evet. aslında. E, o ileriki süreci kalıcılığı da düşünmek için Geçicilikten yola çıkmak lazım. O geçicilikteki durumları tekrar tartıp tabii geçmişi de tekrar değerlendirip e, sanki onun yeni ortamları olması gerekiyor gibi. Öyle de bir mesleki sorgulamaya belki ihtiyaç var. O geçicilik durumu yani sadece e, basit salt barınmayı kapsamak zorunda değil. Yani hani e, iyi yaşam olanağını sunmalı. Yani çok pratik bir şeyden bahsediyoruz. Geçicilikinde sun, yani e, Antakya. Gaziantep, Adana Üçgeninden, e, Osmanya Coğrafya, çok sıcak bir coğrafya yazın Yani şu anda en basit Çok pratik bir soruna bakalım e, İnsanlar basit barınma ile yazın Nasıl barınacaklar sorusu sorulmadan Başlanmış bir süreç var e, Ve e, hani en azından Bu sorunun soruluyor olması gerekiyor. Yani iyi yaşamın e, dışın e, Yani en, en basit e, Kısımları bu sürecin içinde de hep konuştuğumuz yani birlikte inşa etmek sürecinde bu geçici yerleşim alanlarının, barınma alanlarının tasarımına yönelik bir tasarım rehberi çalışmasına başladık. Ama başladık demek istemiyorum aslında. Bunun yapılmasına yönelik bir davet ortaya çıkarttık. Yani bu bizim... Bir taraftan onların dediği gibi bir uyanış, herkesin bir araya gelmesi ve başına da demiştik bizim kendimize misyon belirlediğimiz şey köprüleri inşa etmek. Burada yaşamların yeniden oluşturulması sivil toplum bileşenlerinin bir araya gelmesini gerektiriyor. O yüzden bu geçici barınma alanlarına hep birlikte kafa yoralım. Yani siz kafa yoruyorsunuz, işte permakültürler kafa yoruyor. İşte, Farklı tasarım yani e, farklı ölçeklerdeki tasarım disiplinleri, mimarlar, plancılar yani farklı farklı kafa yoran ve bunun için bir sürü yani çalıştaydan çalıştaya koşuyoruz. Bütün güçlerimizi bir araya toplayıp yani bir şey e, kolektif ürün, ortak imzamız olan bir ürün yani bu bahsettiğim şeyler e, urban kopum projesi değil. E, hep beraber yani bir davet gelin hep birlikte yani işlerimizi birbirine bağlayalım ve yapalım. E, Sivil toplumun burada nasıl aktif rol oynayabileceğine dair bir yol haritasını birlikte çizelim diye çıktığımız şu anda da içinde olduğumuz bir süreç. Yani geçen hafta ilk başlıkları belirlemek için bir çalıştığı yaptık e, bu çağrıya cevap veren sivil toplum bileşenleriyle. E, şimdi de katılma açık, e, işte farklı çalışma grupları var. Sosyal e, donatılar ve müşterekler üzerine çalışan bir grubumuz var iklimlendirmesi ve sürdürülebilir altyapı üzerine çalışan e, çalışma grubu var. E, kente entegrasyonla alakalı çalışan, konut birimleriyle alakalı çalışan. E, bunlar da e, işte STK'ların katılımına açık. Yukarıdan aşağı bir takım şeyler oluyor. Ama yani biz biliyoruz ki hani herkes şimdi şeyi soruyor. Kentleri nasıl inşa edeceğiz? Kentleri inşa eden yukarıdan aşağı mekanizmalar inşa etmiyor. Aşağıdan yukarı mekanizmalar inşa ediyor. Yukarıdan aşağı e, Mekanizmalar ya yani bir takım kabukları hızlı inşa edebilir ama kent yaşamını inşa eden aşağıdan yukarı. Bu aşağıdan yukarı mekanizmaların çalışacağı bir e, elimizde yol haritası olsun istiyoruz yani. Belki de hani burada Alp'in dediğine ek olarak şöyle bir şey de söyleyebilirim. Mimarların, <gülüyor> kent planlıcılarının ya da işte şehir üzerine emek veren hemen hemen herkesin aslında yeniden el yordamıyla bir şeyler yapmaya başladığı, o mekanikliğin daha önce bahsettiğim otomasyonun işte hani şu kadar blok yapılıyor, şöyle duble yollar yapılıyor, böyle metrolar çekiliyor vesairenin ta en başına dönüp yeniden aslında biz bunları niye yapıyorduk ne için yapıyorduk, kar için mi yapıyorduk huzur için mi yapıyorduk kısmına yeniden dönüp yine bir seçimde bulunmamız gerekiyor ya tamam ya devam kısmına yeniden en başa gelmiş durumdayız işte Alpin dediğine yine ek olarak burada aslında yaşamı yeniden kurmak nasıl olur, kimlerle olur, ne gibi yöntemlerle olur ya da ne gibi atıyorum değişen akıllarla ve zihinlerle ve fikirlerle olur Buraya yeniden dönmüş gibiyiz. Dönmenin çok değerli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü gerçekten e, bir... Özellikle Türkiye üzerinde. Tüm dünyada tabii ki yani yapı sektörü dediğimiz şey çok vahşileşmiş durumda. Ama Türkiye üzerinde gerçekten kentlerin kurulumu vesairesi ve kent içerisindeki kentin üretimine dair örgütlenmeler bu kadar zayıflamışken... Gerçekten hepimize bir tokat gibi oldu. Yani bunun kötü tarafını geçiyorum. İşin... Üzücü tarafını geçiyorum ama bazı gerçekleri, uzun vadede üzülecek şeyleri bize çok net bir şekilde anımsatıyor. Evet, yani yeni e, referanslara ihtiyacımız var gibi bunları eskileri de tekrar evet düşüneceğiz ama eskiden olanların işlemediği birçok şey olduğunda e, üzücü bir şekilde görmüş olduk. Onları da düşüneceğiz hem yani teknik anlamda, yaşantı anlamında, ilişkiler anlamında belki hakikaten yeni bir e, hayat hayal etmek lazım. E, oraların yine şeyine uygun olarak yani oraların şeyine uygun olarak da böyle sanki eski aynen canlandırmak gibi öyle canlanmasına gerek de yok aslında hı hı. işte ders çıkarmak mı denir buna ne olursa ee, böyle e, yavaş yavaş bir 4 dakika 5 dakika gibi sonlara geliyoruz belki bu rehberden aslında bahsetti nasıl işleyeceğini sürecin de e, yine de belki ııı e, Biraz sürece dahiliyetler hakkında olabilir. Rehberden sonraki e, o tamamlandıktan sonra nasıl devam edeceğine dair öngörüleriniz de olabilir. Onları ekleyebilirsiniz ya da başka şeyler. Yani e, rehber hem e, sahada çalışan e, sivil toplum bileşenleri için hem alanda yaşayacaklar için hem buradaki merkezi karar vericiler için bir rehber olacak. Hem de açıkçası bizler için tam yani senin söylediğinden yola çıkarak. Şimdi geleceğe yönelik yeni bir, e, bir takım şeylerin işlemediğini biliyoruz artık. E, o yüzden uzun vadeli planlar yapmak için düşünme fırsatı verecek. Yani bu da e, uzun vadede yeni bir sistemi düşünmeyi itiyor. Bunun belki ilk tohumunu ekmeliyiz. Yani amiyane jargona uygun tabirle diyeceğim. E, bu systemic change işte sistemsel dönüşüm değişim dediğimiz şey ...böyle zamanlarda mümkün olabiliyor bence. Özellikle hani bizim ülkemizin realitesini düşündüğümüz zaman... ...bu tip krizlerde belki de hani bunu... ...nasıl diyeyim, tırnak içinde fırsatını görüyoruz. Bunun böyle olması gerektiğine inanıyoruz. Ve başkalarını da bu tarafa çekebiliyoruz. O anlamda hani geçtiğimiz cumartesi yaptığımız çalıştay... ...öncesi ve sonrasındaki yaratılan etki... ...ve bize geri dönüşler... ...aslında bu anlamda örgütlülüğe dair bir ihtiyaç olduğunu... ...insanların da buna meyilli olduğunu, kurumların da buna meyilli olduğunu... ...ve istekli olduğunu gösteriyor. O anlamda da hani kentleri yeniden beraber inşa etmek derken bunu sivil toplum ayağını oluşturmak gibi bir e, ihtimali, şansı, imkanı yeniden üretebiliyoruz ya da üretebileceğiz gibi bir inancımız var. Bu yönerge de belki de Repver günün sonunda tamamlandığı zaman e, gerek sivil topluma, gerek karar vericilere, gerek... Bu işin üretimine yer alacak özel sektöre, e, akla gelebilecek hemen hemen her paydaşlarına hitap edebilecek bir arayüz, bir e, nasıl diyeyim, el kitabı olabilme amacı taşıyor diyebilirim. Belki bir mimarlık alanında sivil toplumla ilişkisini tekrar düşünmek için, mimarlığın ne yaptığını, nasıl yaptığını tekrar Hı -hı. düşünmek için önemli bir aracılık olabilir. E, tekrardan artık son e, eklemek istedikleriniz varsa e, sözü sıra bırakacağım ve kapatacağız. Yani evet gelecek temennimiz de o. Yani bunun e, bir şekilde e, artık e, mimarlığın da eski modellerin işlemediği bu tırnak içinde tasarlayan değil e, birleşen bir arada gelen toplum birlikte inşa eden bir e, tarafa doğru nasıl gideceğini gelecekte yani bu e, kentlerle alakalı hep beraber e, deneyimleme fırsatımız umarım olur diye düşünüyorum. Terimlerden gittim, kapanışta da terim terimden bahsetmiş olayım. Bu çok da fazla konuşulup aslında içi çoktan boşaltılmış olan katılımcılık denen şeyin yeniden kurgulanabileceği ya da değerinin yeniden anlaşılabileceği bir süreç yaşıyoruz bence. Bu anlamda katılımcılığa vereceğimiz önem ya da atıyorum yapacağımız insani ve profesyonel yatırım, uygulama yatırımı bize çok iyi dönüşler sağlayacaktır ve bunun değerini yeniden bize hatırlatacaktır fikrimdeyim. E, teşekkür ederiz. Bugün Urbun Kup'tan, ve Onur Atay'la beraberdik. Son katılımcılığa değinmen de iyi oldu. Bu geçmiş programlarda biz de biraz bu meseleleri açmaya çalışıyorduk. E, herkes de e, önümüzdeki aydaki programda görüşmek üzere. İyi günler.